Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havalandasınız. Paslaşmalarla karşınızdayım Yine e, yoğun ve Büyük çalkantıların yaşandığı Bir futbol haftası yaşadık Yaşıyoruz Futbol Federasyonu Etik kurulu raporu doğrultusunda 16 takımı disiplin kuruluna sevk etti. Çok konuşulan, 10 aydır çok konuşulan futbol disiplin talimatında beklenen değişikliği yaptı. Diğer yandan Çağlayan'da Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının da yargılandığı şike davasının 13. duruşması görüldü. Futbol... Futbolda da e, dört büyükler kendi aralarında süper final adında e, maçlar yapmaya devam ediyorlar. E, ancak onların e, pek bir anlamı yok esasen. E, bütün bu olanlardan sonra sadece skor edip geçelim. Beşiktaş, e, Kadıköy'de, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Galatasaray ise e, 4-2 e, mağlup etti. Trabzon'u, Trabzon'da. Haliyle e, gündemi Pazartesi yaşanan gelişmeler belirledi. Şimdi Pazartesi Yıldırım Demirören Türkiye Futbol Federasyonu'nun Antalya'da yaptığı kamptan sonra etikul raporu doğrultusunda aldıkları kararları kamuoyuyla paylaştı. Temmuz'un başında bu dava patladığında yönetmeliklere baktığımda oluşan havayı da gözlediğimde şöyle demiştim açıkçası Futbol Federasyonu e, bu işi şöyle çözecek talimatı değiştirip kulüpleri cezadan koruyacak çünkü adı geçen kulüpleri suçlu bulunsalar dahi düşürmelerine imkan yok bunu yapamayacakları ortada Buna karşın bir önceki başkan Mehmet Ali Aydınlar e, talimat değişikliği yapmaya bir süre direndi. E, puan sevmeler vesairelerle çözmeye çalıştı. Kabul görmedi. E, en nihayetine baktı olacak değil. O zamandaki talimat değişikliği yapalım ama bunu benim tek başıma yapmam e, şu ortamda doğru değildir. E, hep beraber bu değişikliği ya yapalım ya da yapmayalım. E, Futbol Federasyonu Genel Kurulu toplandı. Olağanüstü biçimde Ankara'da. E, orada pazarlıklar şunlar bunlar her şey birbirine karıştı ve Genel Kurul 58 değişikliğini reddetti. Aydınların e, istifasından sonra görevi Yıldırım Demirören aldı. Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasıyla birlikte zaten e, bugün geldiğimiz noktanın e, tahmin edilmesi zor olmadı. Yıldırım Demirören daha bu dava patladığında açık ve net bir şekilde esas kaygısının ekonomik e, çıkarlar olduğunu söylemişti. Aman aman futbol taraftarları lütfen dekoder alın. para ihtiyacımız var diye bağırmıştı. E, kendi kulübünü içine düşürdü. batağı, UEFA kapılarına sürüklediği zaten bugünlerde de konuşuluyor. Dün de Beşiktaş'ın Oyafa'da bir e, görüşmesi vardı. Nihayetinde yeni başkana bir jest olsun diye OYFA Yıldırım Demirören'in hatalarını şimdilik e, erteledi e, cezasını. Her neyse e, Yıldırım Demirören hani makyavilist bir anlayışla e, hayatını daha doğrusu futbol e, dünyasını yönetmeyi seçmiş bir kişi ee, geldi. Başbakanın da e, desteğiyle kişiler ve kurumlar ayrımına gitti. Ee, disiplin talimatını değiştirdi. Şimdi disiplin talimatının yeni hali, eski hali. Yani bu yeni haline atıyorum 4 yıl önce yapılsaydı, 4 yıl önce böyle bir talimat hazırlansaydı kimse bir şey demez. yani Denirdi ki Türkiye Futbol Federasyonu Oturmuş şike ve teşvik suçlarına şöyle bir ceza getirmiş. Eksik buluruz fazla buluruz. Ancak 2009'da çıkarttıkları ve çok ince eleyip sık dokudukları ve 3 yıldır orada duran disiplin talimatını bir takım olaylar yaşandıktan sonra değiştirmeye kalktıklarında hem suçlanan kulüpleri zan altına bırakıyorlar hem de futbol alan güveni sarsıyorlar. Bu oyuna olan inancı sarsıyorlar. Şimdi... Fenerbahçe diyor ki... ...ben suçsuzum kardeşim diyor. Benim suçum yok diyor. Yargılayın beni diyor. En ince noktasına kadar yargılayın diyor. Başkanı diyor, yöneticileri diyor. Biz suçsuzuz. Bize bir komplo kuruldu diyorlar. Ve 58. maddeyi de değiştirmeyin diyorlar. O halde yapılacak şey basit. Buyurun uzman dersiniz. 58. madde çerçevesinde... Fenerbahçe'yi incelersiniz, araştırırsınız. Ya suçlarsınız ya suçlamazsınız. Fenerbahçe aklanacaksa bu şekilde aklanmalı. Eğer siz Fenerbahçe'yi yeni bir talimat çıkartarak cezalandırmaktan kurtarırsanız o zaman insanların zihine şunu da zerk ediyorsunuz. Hmm, demek ki eski 58. maddeye göre Fenerbahçe suçlu. Bir takım şeyler yapmış. E, muhtemelen ceza vermeleri gerekiyordu. E, bunu yapamayınca da ne yaptılar? Talimatı değiştirler O yüzden de Fenerbahçe'ye hep bir e, damga altında kalacaktır. Fenerbahçe 10 aydır taraftarıyla, yönetimiyle e, ve kendisini destekleyen medyadaki isimlerle bu mücadeleyi yürütüyor, yani suçsuzluk üzerinden yürütüyor. Mesela şöyle demiyor Fenerbahçe, bir takım sıkıntılar olmuş ama bu sıkıntılar e, bu kadar ağır cezaları hak ettirecek sıkıntılar değildir, demiyor. Hiçbir şey yapmadık diyor. Şimdi karşınızdaki suçladınız, kurum ve kişiler böyle diyorsa, siz nasıl olur da onların iradesini görmezden gelip? Ee, talimat değişikliği yaparak bir takım suçlamalar e, bir takım suçlar işledikleri izlenimi yaratırsınız. Yani 105 yıllık kulüp 105 yıllık kulüp ee, şimdi bu tür büyük kulüplere ufak bir e, yafta bile e, yani rakipleri tarafından yıllarca kullanılır. Bunu görmezden gelmek enteresan. Sanki somut ceza vermiyorum, soyut ceza veriyorum anlamına geliyor. Bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz.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 Günler boyunca hiç soru sormadan bu zor Çünkü insanlar günler boyunca Hiç soru sormadan Uyuşsun çok zor yonca. Çünkü sevmeyi bilmeyince Bahar gelir fark edilmez olur İnsanlar görmeyince bu zor çok zor yınca. çünkü bizler duymayınca birinin eli herkesin cebinde insanlar umursamayınca bu zor yınca. çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan. Zorlanacak çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan. Evet, radyo havandasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Futbol dünyasındaki çalkantılar konumuz. 58. madde değişikliği yapıldı. Yani bundan sonra 58. madde şunu öngörüyor. Subjektif yorumu yorumun önünü açıyor. Yani yorum zaten subjektifti de hani değerlendirmeyi aşırı bir şekilde subjektif kriterlere göre yapma imkanı veriyor. Diyor ki işte Tamam, şişe yaptığı şirke yaptığı test edilen kulüpler düşürülür. Teşebbüs e, halinde ise puan sinir ama teşebbüste ağır ihlal diyor. Yani ağır ihlal subjektif bir kavramdır. Yani e, bir yönetim gelir der ki, ya burada ağır bir ihlal vardır. Ömrü der ki burada ağır ihlal yoktur. Yani hep kişilerin anlayışına zihniyetine göre ve gücüne göre, gücüne göre, e, gücüne göre e, bir e, ne diyelim, yorumlanabilecek bir e, alan veriyor yeni 58. madde. Ben diyelim bir etik abidesiyim ve gücümü de hiçbir yerden almıyorum. E, tamamen bana oy veren delegelerin e, gücünü arkama aldığımı düşünerekten hareket ediyorum Hiçbir taviz vermiyorum. O zaman işte benim ağır ihlal anlayışım başka olur. Diğer yandan da sürekli arkasını kollayan, acaba beni seçenler ne düşünür? Acaba ben bu büyük kulübü düşürsem ne olur? Gibi bir zihniyetle düşünenler de ağır ihlali başka türlü yorumlarlar. Kaldı ki ağır ihlalden şuradan buradan hadi diyelim ki bir ceza verildi. Teşebbüste bulunan şirket teşebbüsüne bulunan bir kulübe. Bunu da Zaten 105. madde ile erteleme imkanı veriyorlar. Kişiler hakkında verilen ceza varsa ertelenmiyor. Ne oluyor sonuçta? Kişiler kurumlar ayrımı. Bir kulübün şike yaptığı tespit edilirse ya da teşebbüs ettiği ortaya çıkar ise kulübe bir ceza verilmeyecek, ertelenecek çünkü. E ama o kişiler ise ömür boyu futbolda men edilecek. Peki ne anladınız siz bu işten? Burada nerede ceza? Yani ben e, diyelim ki X takımının taraftarı Y takımı yöneticisi şike teşebbüsünde bulundu. E, hatta şike yaptılar. E, bunlar şampiyonluğu benden aldılar. E, ne yapıyorsun sen? Onun cezasını yerteliyorsun. E, bunun bana faydası ne? Yöneticisini uzaklaştırıyorsun. Bana ne yöneticisinin eee var olup olmamasından yöneticisinin varlığı sadece şu anlam varlığı ya da yokluğu hatta o yönetici kazın utancıyla derim yani gelsin o utancı o kurubü yönetmeye devam etsin derim hasılı e, sürekli önündeki hukuki metinlere göre hareket etmekten ziyade neyse geleni yapmaktan ziyade Yok UEFA ne der, yok ne demez, UEFA'ya gittik geldik, şuna gittik geldik, buna gittik geldik, sürekli hesaplarla, sürekli kararları ötelemekle, karar vermemek üzere bir anlayışla hareket eden Türkiye Futbol Federasyonu 1. ve 2. dönemi, bu 10 aylık süre içerisinde büyük bir kaos yarattılar. Şimdiden bazı takımlar hakkında, bundan sonra ne karar verirlerse versinler, bazı takımları açıkçası zımnen şike yapmakla, şike teşebbüs etmekle yahtırılamışlardır. İsterlerse artık onlara ceza vermesinler. Bu yargıyı, bu kanaati oluşturdular. Bu böyle biline. Efendim diğer taraftan da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören dedi ki etik kurulu raporu geldi ve biz bu etik kurulu raporunu inceledik ve bir karar aldık. O kararı da isterseniz son bölümde konuşalım. Vazgeçmek. Tepedeki çimenlikten seyreylemek şu alemi Küçülmüş ufacık olmuş insanların alemi Bir buluta tuturup bir kuşun kanadıra takılıp birden mire her şeyden vazgeçmek sadece gökyüzü sadece sevgi Ben Kenan Başaran, radyo havandasınız. Parsoşmalar devam ediyor. Evet, etik kurulu raporunu federasyon aldı. Üç gün üzerinde çalıştı. Öyle çevirdi, böyle çevirdi. Ve nihayetinde Türkiye futbolunun şu anda 16 takımını aldı, disiplin kuruna verdi. Tabii burada da evlere şenlik bir anlayış var. Yıldırım Demiren diyor ki Etik Kurulu raporunda sevindirici bir durum var ki, şike sahaya yansımamıştır. Esen yargıyı verdi şimdi, o zaman disiplin kuruluna niye veriyorsun bu rapor ya? Disiplin kuruluna niye sevk ediyorsun yani? Zaten kararı verdin, oluşturdun. Halbuki bunu değerlendirecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'dur yani. Onlar der ki, yansıdı, yansımadı, bir karar verir. Sonra kulüpler itirazda bulunur. Eğer olumsuz bir şey çıkmışsa ya da diğerleri tahkim kurulu değerlendirmesini yapar. Der ki şu şu şu. Ama karar yetkisini mahiyetinde bulundurmayan federasyon başkanı hükmünü veriyor. Yansımamıştır diyor. Buna rağmen buna rağmen etik kurulu raporunda adı bile geçmeyen yani suçlama anlamında bir Şüphe anlamında üzerine şüphe oluşmadığı halde başka takımları da disipline sevk ediyor. Neymiş? Adı geçiyormuş yani. Ne? Mesela e, şimdi şöyle bir şey düşünün, A takımıyla B takımı maçına dair e, bir takım e, isnatlar olmuş ama etik kurulu bunları ciddiye almamış yani demiş ki yok böyle laflar dönmüş ama bu maç temiz bunda bir şey yok. Buna rağmen. Futbol Federasyonu diyor ki ya etik kurulu böyle demiş ama olsun dur dur diyor. Ben diyor adı yazılı olan herkesi oradan disiplin kuruluna yollayacağım diyor. Gitsinler disiplin kurulu desin ki sen buraya boşuna gelmişsin. Ee, daha da şöyle yani mesela şöyle bir şey olsaydı diyelim e, Beyoğlu Spor Kulübü'nün yanında duran binada yapılan konuşmada diye bir ifade olsa herhalde Futbol Federasyonu Beyoğlu adı geçiyor burada. Bu Beyoğlu Spor'da bir Disiplin Kurulu'na verelim. Diyebilirdi yani. yani o kadar e, ne diyelim yani hukuk adına e, insanı şaşırtan diyelim artık. Başka bir şey demek istemiyorum. Anlayış sergiledi. Yani e, Halide Galatasaray diyor ki benim ne işim var diyor bu disiplin kurumda kardeşimde. Yani ben yargılanmıyorum bu davada. Yani ne ceza yargısında ben varım ne spor yargısında. bin nereden bulaştırdın diyor. Yani sen yani ondan sonra Trabzonspor ben diyor kupa beklerken sen beni de sevk ettin diyor. Beşiktaş diyor ben neyle suçlanıyorum onu bilmiyorum diyor. Bursaspor hadi oradan diyor ben bu disiplin kurnağa savunma bile vermem. Hadi düşürüyorsan düşür. Ya yani, yani sevk ederken bir ispatta bulun bari yani. Bir şeyde bulunuyor. Yok isnatsız adı adı var diye orada kulüpleri vermişler yani. Bari 18 yapsaydınız yani 18 takımın hepsini verseydiniz Süper Lig'de olan, olmayan. Bir 18 geçen senenin bir 18'ini verseydiniz yani. Daha iyi olurdu yani. Ee, Hasılı, hasılı bundan sonra ne olacak? Bundan sonra olacak olan şudur. Zaten Futbol Federasyonu oluşturduğu disiplin ve talimat tahkim kurulu yapısıyla bu süreçte kulüplere ceza vermeyeceğini mesajını vermişti. Yani kendi zihniyetine uygun bu konuda daha önce açıklamalarda bulunmuş, fikrini beyan etmiş, ne düşündüğünü ortaya koymuş, isimleri disiplin kuruluna ve daha doğrusu tahkim kuruluna özellikle tahkim kurulu başkanı daha önceki çeşitli platformlarda ve yazılarında sahaya yansımamışsa şirke ben ceza vermem görüşünü dile getirmiş. Haklı olabilir mesela hukuken fakat ve de şu Tavsiyede de bulunmuştu tahkim kurulunun yeni başkanı. Ee, yeni federasyon bence aynı tahkim üyeleriyle devam etsin demişti. Ama ne oldu? O tahkim değişti gibi başına da kendisi geldi. Yani birader demezler mi? Sen hem o tahkim kurulu değişmesin diyordun. Hadi değişti. Bari sen görevi kullanma. De ki benim bu konudaki fikrim açıktır. Ben... Ee, Yarın bir karar verdim de bu kabul yani vicdanlarda kabul edilmeyebilir. Ben haklı olsam bile hukuken ama bu böyle yani etik dediğimiz bu zaten yani bu zaten yani şimdi e, bu süreçte bir takım cezaların verilmesini talep edenleri ikna etmeniz lazım. Yani öbür türlü o zaman bunları ciddiye almıyorsanız umursamıyorsanız. Kale almıyorsanız zaten o zaman hiç yargılamayın yani. Direkt diyin ki bitiririz bu dava Kimseyi düşünmüyoruz. Kimseye ceza yok. Ceza verilmesini talep edenlere iddia etmeniz lazım. Niye vermedik? Bunun için de bari kamuoyunda bu konuda görüş beyan etmemiş, kıymetli herkesin üzerinde anlaşabileceği spor hukukçuları ya da hukuk adamlarını getirin koyun oraya. Hatta özgür kütlesi de eşit ağırlıklı olsun. Yani böyle daha doğrusu hani o özgür kütle oluşturanlar takımlar arasında sayısal olarak eşit isimlerden olsun. Yani ne Fener'de desin ki bu kurul Galatasaraylardan oluşmuş, ne Trabzon desin ki burası Fenerbahçelilerden oluşmuş. Hani çıkan karara icabında Galatasaraylı'da desin ki evet doğru bir karar verdik. Beşiktaşlı'da, Trabzon'da, Fenerbahçe'li'de, Sivaslı'da. Böyle bir Hazreti Ömer lafından e, basın toplantısına başlıyor. Hazreti Ömer'in e, bir, bir yerde ona benzetiyor kendini bu görev alırken Yıldırım'da öbürler. Ama e, bu karar alma süreçleri pek de Ömer adaletini bize çağrıştırmıyor. Ya bir kere etik kurulu raporunun için açıklamıyor Yıldırım Demirören. Ya bilelim bu etik kurulu madem sevindirici diyorsunuz, madem içinde bir şey yok diyorsunuz, bir cezalandırma, bir e, sahaya yansımamıştır şükür ki etik kurulu raporunda bunu gördü diyorsun. E o zaman etik kurulu raporunu bizimle paylaş, açıkla. Ey kamuoyu bakınız, etik kurulu raporu savunmaları aldı, şunu yaptı, bunu yaptı, titiz bir şekilde çalıştı. İşte karar. Yani daha doğrusu işte etik kurulunun mütalası. Onlar böyle bir değerlendirme çıkarttılar. Ben de gönül rahatlığı bunu açıklamanın mutlu yaşıyorum de. Biz de okuyalım bakalım. Ha diyelim. E şimdi etik kurulun raporunu kamuyla paylaşmadan üstelik bir takım yorumlar da yaparsanız sorarlar yani nedir bu etik kurulu raporu? Ki bazı kaynaklardan gelen açıklamalara göre Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören etik kurulu raporunun aksi yönünde ifadeler kullanıyor. Buyurun buradan yakın. Evet. E, görüldüğü üzere daha bu iş yok su kaldırır. Bu yıllarca sürecek bir yaradır. Maalesef 10 yıldır kötü yönetilen bir süreç sayesinde yara derinleştirilmiştir. Sadece ekonomi çıkarlar ve güç kalelerine karşı taviz, verilememesi, taviz verilmesi nedeniyle kötü bir şekilde değerlendirildi. Büyük bir fırsat kaçırıldı. Hemen kısaca Çağlayan'daki davaya da bakalım. Çağlayan'daki davada pazartesi günü e, tamamen tanıklar e, dinlendi. E, 13 tanık vardı. Kulüpler e, lehine konuşan bir tanık vardı. E, o da e, Fenerbahçe aleyhine Cihan Oskay. Eski Fenerbahçe Çevresinden bir isim yani daha önce Aziz Yıldırımlar'la arkadaşlıkları olduğu söylenen dostlu olduğu söylenen e, o cami içerisinde yer alan bir isim kongre üyesi olmasa bile şu anda cezaevinde yatmakta e, bir cinayet işlediği gerekçesiyle e, hükümlüdür e, nihayetinde. Can geldi ifade vermek istedi. Fenerbahçe yerli avukatlar şiddetle itiraz etti. Aziz Yıldırım itiraz etti. Hatta salonu terk etti. En nihayetinde ee, hakim de yani ben tamam bu adamı dinliyorum diye illa bunun beyanlarına inanacak değilim. Durun konuşsun dedi yani. Ne oluyor dedi yani. Niye korkuyorsunuz? Madem bu adamı deli diyorsunuz, şu diyorsunuz, bu diyorsunuz. Bırakın konuşsun yani. Çünkü sürekli bize dileği şey oluyor. Ben konuşacağım konuşacağım konuşacağım. E, Cihan e, geçmişten bahsettiğince hakim ve Fenerbahçeliler itiraz etti. Yani bugünü anlat. Bugüne dair bir şey biliyor musun? O da yani bugünü anlamanız için düne bakmanız lazım. E, mealinde açıklamaları yaptı. İşte efendim e, biz bu senaryoyu 2001'de zaten yaşamıştık. 2001'de Fenerbahçe'nin şike yaptığını iddia ediyor. Parayı ben götürdüm diyor. Ben verdim diyor. Aziz Yıldırım'dan aldım diyor parayı. Tameryel Kovan'dan aldım diyor. Aynı şeyleri şimdi de yapmışlar diyor. Bu işte yöntem bellidir diyor. Şike yapacakları takımından bir oyuncuyu mutlaka transfer ederler ertesi sezon. O çevrede hatırlı bir kişi bulurlar. O hatırlı kişi rakibin ilk 11'ini verirler. belirler. Size bilgi verir diyor. Ben bunu diyor. Bu dönemde de gördüm diyor. işte Eskişehir Fenerbahçe, Trabzonspor, Eskişehirspor maçlarının sonuçlarını. Ee, ne olacağını tahmin ettim diyor dediğim gibi de çıkınca diyor Ha dedim aynı şey yine yapılı ee, Cihan Oskay bir yeni belgem var dedi ve verdi de hakim ee, ama dedi kim olduğunu söylemeyin dedi o zaman olmaz dedi hakim fakat dedi, Can güvenli yok o yüzden açıklamayın o zaman al belgeni Sen götür kardeşim dedi Cezaevinden istiyorsan gönderirsin tekrar bize e, dedi ee, ama Sonuç itibariyle hakim ee, Cihanoskay'ın ee, bu <gülüyor> yaklaşımını yani Cihanoskay'ın ee, ifadelerine itibar etmeyebileceği duygusunu verirken Fenerbahçe'lerin de bu aşırı tepkisini de anlamakta zorlu çektiğini söyledi. Yani biraz acaba Cihanoskay'ın ifadesini ciddiye alır mı duygusunu da oluşturmalı değil bende. Bunu da söyleyeyim. Davaya yarın devam edilecek. E, bakalım Cuma günü bir tahliye olacak mı? Aziz Yıldırım e, tahliye olacak mı? Çünkü Aziz Yıldırım bu arada Fenerbahçe Başkanlığı'na yeniden aday olduğunda açıkladı resmen. 19 Mayıs'ta çoğunluk sağlığında ise Aziz Yıldırım tekrar aday olacak. Muhtemelen yeniden seçilecek. Çünkü hakkında verilmiş bir hüküm yok. Ama Futbol Disiplin Kurulu taliminden kendisine bir ceza çıkar mı, çıkmaz mı? Tahkim bunu onaylar mı, onaylamaz mı? Eğer o da men cezası alırsa Fenerbahçe'deki e, dönemi bitmiş olacak. Göreceğiz. Haftaya daha da net bir fotoğraf çizeceğiz bu konulardan. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran